Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda konuğumuz Mustafa Kutlu. Bu hafta Mustafa Kutlu'yla dergah yayınlarındaki ofisinde gerçekleştirdiğimiz kaydın ikinci bölümünü yayınlıyoruz. Ee, ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki bu Mustafa Kutlu'nun e, şimdiye kadar gerçekleştirdiği ilk radyo söyleşisi. Bundan ötürü de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi ilk programda sizin işte o sıra gelene kadar ilk beşlemenizde şark hikayesini kısa mesnevi formlarında yeniden üretmeniz eserlerin hem kendi içinde tek tek bir yekparelik hem de bir bütün olarak bir yekpareliği barındırdığından bahsettik. İsterseniz biraz sırdan sonrasına devam edelim. Sırdan sonra da bir halk hikayeciliği, evet. yani evet. kendiniz de bunu evet. halk hikayeciliği evet. dönemi diye nitelendiriyorsunuz. Bu kendi eserinizde halk hikayeciliğini hangi açılardan birleştirdiniz? Hmm. Neden orada mesela neden Sırdan sonra evet ben bunu kapatıyorum hmm. ve böyle bir sayfa açmaya hmm. karar veriyorum. Ya bütün bunlar nasıl canlandı sizde? Evet şöyle, şimdi bildiğiniz gibi kaba taslif ile bizde bir e, ayrım yapılır. Yani bir şekilde yüksek zümre edebiyatı olarak daha çok işte dediğim an hani edebiyatı falan söylenir. E, daha e, daha e, elit tabakaya hitap eden e, şeyler. İkincisi de e, halk edebiyatı dediğimiz, işte e, daha e, halka dair olan, biraz da yüksek cümle tarafından hafife alınan bir, e, bir edebiyat, bir kültür vardır. Ben temelde bunların birbirinden temel bir ayrımı, ayrımda ayrım olduğunu sanmıyorum. Yani temel ayrım nedir? Temel ayrım dünya görüşü, dünya görüşü ve bu görüşe uygun olarak ortaya çıkarılan eserler. Yani e, bu her iki her iki kesimde de geçmişte, her iki kesimde de e, verilen sanat eserlerini, verilen eserlerin eserlerin e, temelinde yine e, İslami dünya görüşü İslam'ın e, teşkil ettiği bir e, bir şey var Dolayısıyla hmm. yani e, e, halk edebiyatı yüksek cümle edebiyatı falan filan bunların ayrımını sınıfsal olarak görmek e, bizim toplumumuz için e, doğru bir tasnif değil Evet. yani Çünkü bizim geçmişimizde böyle bir keskin bir sınıf ayrımı yok evet. bu, bu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış bir şeydir zaten Dolayısıyla ben bir kanaldan bir kanaldan bu yüksek cümle tasavvufi yüksek cümle edebiyatını göz önünde bulundururken bir taraftan da yine tasavvufi olmak üzere halka edebiyatının Efendim dini tasavvufi dediğimiz halka edebiyatının kanalından da yürümeye çalıştım Çünkü bu bizim bir ee, halkımızın e, şeysi, e, bize bıraktığı bir mirastır. Bunun, bunu da değerlendirmek icap eder. Ayrıca kendi, kendi özel hayatımda da ben Erzurum'da okudum. Erzurum'da e, o zamanlar 60'lı yıllarda şehir çok hüviyetli bir şehirdi. Şehrin kendi ahalisi halen orada yaşamaktaydı. E, yani gömlekçiden, tenekiciden efendim camileri boyayan bir İsmail Usta vardı mesela benim çok ilgilendiğim birisi. Onlardan tutun da çok kültürlü bir halk kesim vardı. Evet. Onlarla biz çok muhabbet ederdik, oturur kalkardık. Onun dışında bir de bu işin fiili olarak yürüdüğü bir Aşıklar Kahvesi vardı herzimde. Aşıklar Kahvesi'nde bu Aşık Edebiyatı'nın, Halk Edebiyatı'nın çeşitli verimlerini görmek mümkündü. Orada bir Behçet Mahir diye halk hikayesi anlatan bir hikayeci vardı. Bu Behçet Mahir, o, olağanüstü bir e, hafızaya sahipti. E, mesela e, rahmetli Mehmet Kaplan'ın delaletiyle onun asistanlarını yaptı, yaptığı bir Köroğlu, e, Atatürk Üniversitesi'yle şişatından bir Köroğlu destanı vardır. Hı. O kitabı, e, işte Behçet Mahir'in anlattığı Köroğlu'dur. Biz onu dinledik. Behçet Mahir, Ramazan'da 30 Ramazan Köroğlu anlatırdı, bitmezdi Köroğlu. Yani Köroğlu'nun Erzurum varyantı bu. Bambaşka bir Köroğlu'ydu o. Ben çok şaşırmıştım. Mesela bizim bildiğimiz Köroğlu kelleşleriyle bir tarafa saldırdığı zaman, kılıcın zoruyla, kıratın maharet maharetiyle her zorluğu yenerdi. Fakat Erzurumlu Köroğlu, Erzurum varyantı öyle değil. Erzurumlu Köroğlu, Erzurum varyantı da Köroğlu, zekasıyla, daha çok zekasıyla hareket eden, daha kıvrak bir adam. Mesela Demircioğlu'yla karşılaştığı zaman Demircioğlu'na geliyor diyor ki şu kıratı nalla diyor. Ondan sonra Demircioğlu da öyle kolay kolay herkesin atının anlayan biri değil. Ve onu işte kesesinden bir altın çıkarıyor. Ondan sonra altının ne kadar güçlü olduğunu göstermek üzere altını iki parmağın arasına alıp Şöyle bir siliyor, ne turası kalıyor, ne yansı, onu Demircioğlu'na fırlatıyor. Demircioğlu tabii o da bir pelvan, alıyor bakıyor ve adamı, adamın kendisine meydan okuduğunu anlıyor. Ve o şeyi, altın parayı parmağın arasına alıp ikiye bükerek tekrar şeye fırlatıyor, Köroğlu'na fırlatıyor. Köroğlu bunu görünce, vay diyor ya ben bu adamdan baş edemem diyor. Diyor ki, Belçete mi? Köroğlu o zaman tilki düzenine yattı. <gülüyor> Yani kurnazlığa başvurdu ve o şey ile kendi demirci kendisine bir şey yapıyor, kendisine bağlıyor, kendi kelleşler arasında katıyor. Yani böyle bir böyle bir değişik bir Köroğlu oldu var. Şimdi belçetemi böyle bir Ramazan boyu anlatıp da bitiremediği Köroğlu hikayesi kadar söylendiğine göre 40 tane hikaye biliyormuş. Yani bir deniz adam. ...onun arkasından hepsi rahmetli oturan Mehmet Akalın, rahmetli Muhambali. Ondan sonra onları derlemeye o zaman hatta şey Sayım Sakaoğlu onları derlemeye o zaman teyplerine koca ve tekerlek teypli şey bantı teyplerini almaya çalıştılar ama yine şeyler tamamladılar. Rahmetli Mehmet Kaplan bu Behçet Mahiri de e, fakülteye şey e, müstahtem olarak almıştı. Bir şey olsun diye, bir jest olsun, jest olsun diye orada kalsın diye. Behçet Mahir'le biz çok yan yana oturduk, kattık yani. Ben dolayısıyla oradaki aşıkların atışmaları, Behçet Emi'nin anlattığı hikayelerle halk edebiyatımızın hem üretenler, hem bugüne taşıyanlar, hem onları dinleyenler, hem ondan nemal alanmış nemal almaya çalışan insanlar, hem aydınlar katında nasıl, ne kadar bir yer tuttuğunu gördüm. Evet. Dolayısıyla e, buradan hareket ederek kendim de bu geleneği yine daha önceki kitaplarımda olduğu gibi, evet. yani divan edebiyatı, yüksek şimri edebiyatı, tasavvuf edebiyatı nasıl bugüne taşımaya çalıştımsa halk edebiyatı, halk hikayelerinden de faydalanarak onları da bugüne taşımaya çalışan bir, bir şeye girdim. Dolayısıyla benim sonraki kitaplarım evet. tek tek hikayeler olmaktan çıkıp tek ve uzun hikaye, evet, uzun hikaye hâle de, hâle de, evet. dolayısıyla bu uzun hikayeler bir şekilde halk hikayesini Efendim e, çağır çağırıştırıyor ve o o üslubu da oradaki üslubu da yenileştirerek yenileyerek e, bugüne taşımaya çalıştım ve o günden bugüne de belki benim için biraz daha e, daha kolaylaştırıcı, yaptığım işi daha kolaylaştırıcı bir işti e, dolayısıyla tek tek e, uzun hikayeler yazmaya evet. başladım halen de uzun hikaye yazmaya devam ediyorum evet. yani geleneğimizin ve edebiyatımızın iki kolunu da bugüne taşımaya çalıştık. Biz programımızda e, yazarlarımızın e, kitaplarındaki şarkıları ya da onlara yazarken ilham veren şarkıları çalıyoruz. E, siz ne çalmak istersiniz? Zevkime, kişiliğime etki eden e, birkaç husus var. Muziki'de bir defa ben bir e, Anadolu çocuğuyum. Şimdi çok moda bir laf var. Ben işte ee, Bayrampaşa çocuğuyum <gülüyor> Biz de Kasımpaşa <gülüyor> çocuğuyuz Çok moda şimdi bu Arda Turan da evet. öyle diyor biz öyle. Ee, Anadolu evet. Dolayısıyla e, Türkleri çok severim Türkleri anlarım hı hı. E, Ağızları falan fark ederim hı. Okuyuşları kimin Nasıl okuduğunu anlarım bilirim Yani mesela Aysun Gültekin evet. Olağanüstü bir sestir evet. Uzun havada olağanüstüdür Hatta mistik denilebilecek bir şekilde okumaktadır. Yani kendinden geçiyor, sanki başka dünyalara gidiyor yani, olağanüstü birisi. Bunun gibi sesleri fark eder. Türküleri bilirim, türküden hoşlarım. Çok müziki bilgim yok. Hı -hı. Ama ee, şarkılardan... Ee, Dede Efendi'den bu yana... Yani öncesini, öncesini çok fazla... Hı hı. Bilgi de, bilgim dahilinde ve zevkimde değil, onun o, o seviyeye çıkmadım. Yani ıtrülleri falan filan onları bilemiyorum yani. Tabii, tabii. De, dinliyorum ayinleri falan ama çok fazla bir şey anladığımı söyleyemem. Hı. Ama dede efenden bu yana, Hacı Arif Bey'den bu yana en azından. İşte önem verdiğim, ne diyeyim, Leme atlıydı, Bimen Şen'di. Efendim, en son gelelim işte Kırkların sonunda çok sevdiğim Şükrü Tunar mesela, hı. onların şarkıları. Ama onların şarkılarının içerisinde ile evet. Müzeyyen Serhar'ın Gençliği, Zeki Müren'in Gençliği, Gençlikleri. Efendim, e, Hatta Maze Zaban'ın TRT'deki zamanı, evet, eski zamanı, hatta Emel Sayın'ın TRT'deki zamanı, sonradan Gazin olmadan evvel zamanları. Bu dönemdeki şarkıları, bestelerini ve şarkıları seviyorum. Daha sonra uyduruk evet. hale gelmeden önce. Hatta sonradan zevk iyice düştü ama onları bile arıyoruz. başladı hocam ödebiyasınız. Mesela Dergah Dergisi'nin hmm. e, hep arka kapakta sizin hmm. böyle bir nevi levha da diyebileceğimiz. Hmm. Ona, onu da ayrıca konuşmak istiyorum hmm. zaten. Ve zaten şey diyorsunuz kendinizde dili gittikçe yalınlaştırmak. Mümkün olduğunca az kelimeyle tabii, tabii, tabii. anlatmak. Safraları, safraları, safraları atmak. Bu Dergah Dergisi'nin arka kapağında yazdıkları ve arka kapak yazıları diye yazdığım kitap büyü, büyüyecek. Onları da ilave edeceğim. Onlar da işte dediğim gibi Hikmet ve Ahengi kısa bir levha halinde gösteren metinler olarak almak evet. lazım gelir. Bunu da bunu da bir şekilde yaptığım işin bir şekilde özetlenmiş hali olarak görmek lazım evet, gelir. Biraz daha şiire yaklaşan Tabi tabi e, tabi tabi doğru. O Ahengi var. o Ahengi Ahengi daha güçlü gösteren bir nevi şiir tadında. Evet. E, parçalar olarak gör, görmek lazım evet. Yani şey gibi, mesela eskiden mensur şiirler. Mensur, da... şiir, mensur şiir olmasını istemedim. Mensur şiir olmasını istemedim ama yazdığım metnin böyle yüreğe hı. işleyen, akılda kalan, hatta evet. bir levha olup duvara asılacak yani bir şey levha olsun istedim. Onlar. Yani bunu söylemek istedim. Evet. Onlar levha gibi ve mesela dergah dergisinde giderek o levhalar artmaya da başladı sizinle birlikte bir sanırım bir ekol de ee, Bu bu yaparsın. var. Yani benim benim yazış tarzımın birçok şeylerinin bir bir etkisi olduğunu biliyorum. Mesela ben ben e, ta bu yoksulluk içimizde kitabından itibaren gelirken sözü azaltmak, bahsinde de bahrinde getirdiğim şeylerden metni yazarken ben sayfanın üzerinde şeyin nasıl durduğuna da çok bakarım. Metnin nasıl durduğuna. E, icab eden cümlelerin evet. e, üstten iki satır alttan bir satır boş bırakarak tek e, cümleyi vurgulamak istediğim cümleyi böyle biçimsel olarak da göz önünde bulundurmak isterim sayfada. Evet. Onun için üstten iki satır alttan bir satır boş kalan orada bir cümle vardır. Bunun mesela çok yaygınlaştığını görüyorum. Yani evet. Bunu yapmaya çalışanları görüyorum. Evet böyle bir biçimsel tarafı da vardı. Ben şimdi eee edebiyata başlamadan evvel resimle 10 evet, evet. yıl falan uğraştığım için, resimden Konuşalım çok uğraştığım işte, için kitapların evet. kitapların kapaklarını da Kitap kendim yapıyor, yapıyordum. E, dolayısıyla burada benim titizlendiğim bazı şeyler var. Mesela kitabın kapağını, kapağını evet. önemserim. Ben evet talebeliğimde Kapağı Güzel diye aldığım kitaplar vardır. İçini bilmeden. Evet. Yazarını bilmeden. Evet. Kapağı evet. Güzel diye o aldığım kitaplar güzel. vardır. Mesela François Sagan'ın Merhaba Hüzün müydü? Galiba. Evet. Merhaba, Odur. O kitabın mesela kapağına bayılmıştım, onu almıştım. Sagan'ı tanımıyordum. Hı -hı. Ondan sonra tanıdım. Ondan sonra e, hikayenin adını çok önemserim. Evet. Giriş cümlelerini çok önemserim. E, bunun sinema ile de ilgilendir. Evet, sinema, sinematografik yani. de bir tarafı vardır. Evet. Okuyucuyu ve seyirciyi ilk anda tutmak. Evet. İlk anda onu yakalamak şey, için evet. çok şey yaparım, onu önemserim. Yani yazdıklarımın, yazdık, yazdığım hikayelerde de bu sinema etkisinden gelen sinematografik bir akışta vardır. Yani evet, evet. Bir, bir, bir kısmı bir kısmı filme Sinemada, çekildi. Evet, Mesela evet, uzun evet, hikaye uzun başta hikaye, olmak üzere. Evet, Mavi Kuş kitabı da çekildi fakat çok ma maalesef ehil olmayan bir yönetmenin elinde berbat edildi. Neyse ki TRT'de bir defa gösterildi. Aman gösterilmesini <gülüyor> istiyorum. ya. Yani. O da kötü. Hocam biraz isterseniz sizin ressam tarafınızdan da bahsedelim. Çünkü siz kendiniz resimle de uzun yıllar ilgilendiniz tabii, tabii, zaten. Tabii. yani Bilmiyorum hala yapıyor musunuz Şöyle, şöyle diyeyim efendim ben gerçekten orta mekteplerde, orta mekteplerde Allah gani, gani rahmet eylesin Nurettin Bey diye bir resim hocamız vardı. Bizi birkaç arkadaşı özel olarak dersler bittikten sonra atölyeye indirir, bize resim yaptırırdı. Oradan benim demek ki bir kabiliyetim varmış. Rahmetli dedem Hattat ve Rus şansmış asmış aynı zamanda. Belki oradan intikal etmiş bir şeydir. Evet. Resim ortaokuldan itibaren yaptım. Sonradan da bayağı bir resim yapayım, ressam olayım diye bir gayretim sarf, gayret sarf ettim bu 10 sene falan. Fakat Taşra'da da bir hoca, bir ateliye, bir akademi görmeden böyle kendi başına, kendi başına yolunu açmaya çalışan, kendi başına ...işte birtakım resim, resim mecmualarına, kataloglarına bakarak onlardan bir şey çıkarmaya çalışan, kendine yol açmaya çalışan biri olarak sonunda şuna geldim ki... ...ya ben böyle gidersem gerçekten bu resim işini kıvramayacağım dedim. Yani olsa olsa çoban ressam olur derler ya. Yani böyle adamlar var, iltifat ediliyor kendilerine. Ve resim dosyasını orada kapadım. Yani bir şekilde... Hatta şunu da söyleyeyim bir, bir itiraf olarak, iki iki arkadaş biz o zaman ikinci mevki trenle İstanbul'a geldik ve o zamanlar imtihanı ayrı yapılan Güzel Sanatlar Akademisi imtihanına girmeye geldik. Fakat o yıllar 60'lı yılların taşçasından gelmiş biri olarak Güzel Sanatlar Akademisi'nin Akademisi kapısından içeri girer girmez orada gördüğümüz manzaralar beni ürküttü. Yani ben burada yapamam dedim. <gülüyor> Ondan sonra biz tekrar köst köst yeri döndük. O arkadaşım da Allah rahmet eylesin Kıbrıs harekatında şehit oldu. Subay oldu sonradan. Ben resmi bıraktım ama şöyle diyelim siz resmi bırakırsınız fiilen ama resim sizi bırakmaz. Dolayısıyla oradan sinemaya belki atlamış oldum. Yani 70'li yılların başında biz işte ulusal sinemacılarla tanıştık. Onların kitap falan bastık. Metin Erksan, Halit Refik. Sonra işte e, Duygu Sağroğlu, e, Lütfakat, Ondan sonra Atif Yılmaz'dan fazla bir tanıştığımız olmadı ve hemen Lütfi e, bizim TRT TRT'ye yapacağımız bizim bir şirketimiz vardı. E, Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe hikayesinin senaryosunu çalıştık. Yani evet. Lütfi'yi oradan tanıdım yani çok Allah rahmet eylesin çok önemli bir adamdı. Hal <gülüyor> Metin Metirekzanla da çok istibatımız oldu. İşte ikisinden de ben serariyor çalıştım. Ondan sonra e, dolayısıyla bir sinema serüveni oldu benim için de. Yani resim, sinema, sinema fotoğrafla fotoğraf, beraber evet. beraber yürüyen bir e, yaklaşım oldu bende. Bunun e, hikayelerime yansıması vardır. Var, önemli, bir de, önemli bakımda. Tabii bir de sanırım o en son aşamada bir levha fikrine ulaşmakta tabii, ve minimetnin e, süzülerek bir... Tabii tabii. Şeye, tabii, tabii forma... Benim benim amacım e, şiirde olsun, hikayede olsun e, safraları atmak. Yani evet. safraları atıp e, yalın, e, çıplak, e, Kristal hale, evet, yani kristal, kristal, hale evet. kristal hale gelmiş olmak, yani kristal hale kristal hale gelmiş olmak. Ya ben onun için e, karmaşık, anlaşılmaz, evet. karanlık, girift olan şeylerden hoşlanmam. Evet. Yani açık, gürbüz anlaşılır. Ve velut Ve olması zaman. lazım. Bu hiçbir zaman basite düşmek demek değildir. Tem Tam tersine tersi, çok daha böyle zor. olan şeyler kıymetlidir yani. Böyle hmm. olan şeyler kıymetlidir hayatım. Bir de çok daha zor bir şey. Yani bir şeyde bile vardır. İndallahu basitin. Yani Cenab-ı Allah karmaşık değil basittir yani. Basit demek aslında bütün elbiselerinden soymuş. Bütün her şeyinden soymuş. Yani onu kavramak da çok zor bir şeydir yani. Çok ele, ele geçirmek çok zor bir şey. Bir de mümkün olduğunca hani sizin dediğiniz gibi safralardan arınmak ve süzülmüş bir levha haline dönüştürmek bir metni sanırım uzun yıllar gerektiren ve bu işle uğraştıktan sonra olgunlaştıktan sonra yapılabilecek evet. bir şey gibi evet. hani ne bileyim evet. işte bahsettik bugün bu tarzda yazmak isteyen kişiler var ama hani sanırım daha ilk defa yazıyla tanışan ya da yazıyla tanışıklığı az olan kişilerin hani bir hevesle Böyle bir şeye başladıklarında evet. yani ne kadar başarılı olabilirler? Valla bu tabii e, kişinin gayretiyle, e, algılama ve yansıtma biçimiyle, yetişmesiyle e, neyi nasıl yapabileceğiyle ilgili bir şey. Biraz da nasip bir şey yani. Evet, ama sonuçta bir tecrübe ve bir süzülmüş, yani o tecrübe olmadan tabii, tabii. o süzün Yani sanırım mesela hani işte konuşuyoruz iki programdır, gelenek, geleneğin yeniden üretilmesi, işte bugünle birleşmesi ve bugünle birleşirken yani ikisinin de kendisinden bir şey kaybetmemesi Hı -hı. ve bir yekparelik bir te terkip tabii, tabii, fikrine tabii, doğru giderken tabii. hani bu süzülmüşlüğü yani sonuçta yaşam yani şey gibi yani mesnevidekiler hmm. mesleevilerde ki bir yolculuk gibi evet. o yolculuğun evet. sonunda hani kendini bulmak gibi ve kendini buldu tabi tabi tabi tabi yani aslında e, yani bu ta şeyden itibaren geliyor yani Eski Yunan'da da var bu yani tabi yani e, önemli olan kişi yani insan önemli olan insan için kendini bilmek. Evet. evet. Yani kendini bilmek bugün de büyük problem. Evet. Büyük de büyük mesele. Evet. Kendini bilmek konusu bir şekilde insanın kendi içine kıvrılması. Evet. Kendi içinden bir şeyler çıkarması Bu ferdiyet açısından böyle. Evet. Ama ben e, yani bu birey fikrine falan yabancıyım. Yani. Evet, Onu doğru, doğru. doğru söyleyeyim. Tabii, tabii, yani. Doğru. söyleyeyim. Yani, yani birey dedikleri şey Bireyin özgür oluşu, özgürleşmesi falan filan bunlar bana göre çok uydurma şeyler. Ee, benim anladığım şey fert fert cemiyetten kendini koparmamalıdır. Hı. Koparmaya çalışmamalıdır. Yani ağzım ne diyor? Bir ağaç gibi efendim yür ve bir, bir orman gibi kardeşçesine. Hı. Yani ormanın içindeki ağacı ormandan ayıramazsınız. Hı. Ormanın içinde o ağaç ağaç haline gelir. Onun için bizim söylediğimiz şey de şudur. Benim şahsen bendeki efendim e, bunu bunu ben bütün cemiyete, cemiyetin idaresine, geleceğe, demokrasiye, işte devlet idaresine falan da şamil ediyorum. Yani onları şumur, şumurlendiriyorum. Şöyle, fert cemiyete hükmetme, hükmetmeyecek. Fert cemiyete hükmederse bu istibdat olur. Evet. Fakat cemiyet de ferdi ezmeye kalkarsa, bu da, bu da kişilik kayınlar yol açar. Fert cemiyeti besleyecek, cemiyet ferdi besleyecek, o zaman ortaya şahsiyet çıkar. Evet. Bizim takip edeceğimiz ve hedefimize koyacağımız şey şahsiyet olmaktır. Şahsiyetin de e, muharrik gücü ahlaktır. ahlaktır. Yani şimdi etik diyorlar da korkuyorlar ahlak demekten çünkü ahlakın temelinde din Hı -hı. din olduğu için onu seküler hale getirip etik evet. diye konuşuyorlar. Etik halbuki ben Tevaman Duralı'ya sordum hocam bu etik etik diyorlar. Etik diyor Yunan'da da her yerde de ahlaktır diyor ya yani, ahlak. Dolayısıyla e, bu bu şey benim e, dünya görüşümde, toplum görüşümde çok temel aldığım bir şeydir. Fert, cemiyete hükmetmeye kalkmayacak. O zaman istibdat olur. Cemiyet ferdi ezmeyecek. Fert evet. cemiyeti cemiyet ferdi besleyecek. O zaman ortaya şahsiyet çıkar. Bunu evet. gözetiyorum. Peki. Ee, evet hocam bugün e, yine bir levha ile veda edeceğiz evet, sanırım. Bugün evet. neyle veda ediyoruz? Bugünkü levhamızın başlığı sormaya geldik. Peki, Gidiyorlar alt yakalı arkalarından. Çünkü gitmek var, dönmek yok. Bağırlarına basmışlar çocuklarını ve dişlerini sıkarak, yağmura, kara, dipçiklere ve saat kulelerini aldırmayarak, tel, tel örgüleri yarıp duvara tırmanarak, boz bulanık, coşkun bir nehrin kederli köpüğü gibi, aniden havalanan sığırcık sürüsü gibi, o kadar kalabalık ve kocamanlar ki kimse görmüyor onları. Bakıyorlar ama görmüyorlar ne televizyonlar, ne uydular, ne çocuk mamaları, ne de don, ne de gömlek. Onlar o çocuğun peşindeler. Hani güzel fotoğraf. Denizin kustuğu cesetler ve defileler. Akıl getirmeyin buna. Aklınıza tüküreyim. Nerede aklınız? Aklınız yok. Zaten siz de yoksunuz ama paranız varmış. Görmeye geldik. O çocuğu oraya gömmeye geldik. Diyeceğimizi dedik, bizi uğraştırmayın. Korku dağları bekliyor galiba. Korkudan kutsumak için savaş kartalları sürekli o korkuyu bombalıyor. Ya gelirlerse diye gözünüz karabasan, gördüğünüz karabasanlar ve rüyalarınızı delik dejik eden tornavidalar, onlar, o sırtında kırbaç çaklattığınız köleler, o kan, o asırlarca içtiğiniz kan, boğulacağız, durdurun şu koşuyu, durdurun yoksa dengemiz bozulacak, bir kara delik bizi yutacak, Boşuna zulmün abad olduğu nerede görülmüş? O koşu sonsuzluğa yönelmiş. Bir gün yakanıza yapışacak. Fırtınayı kucaklayacak. Uzaklardan, dağlardan, vadilerden gelen sesi dinleyin. Dinleyin yan kızı her yanı tutmuş. Yaklaşıyor fukaran ve onurun marşı. Bombalara karşı durmaya geldik. Zincirleri hepten kırmaya geldik. O yüzsüz yüzünüzü görmeye geldik. Asırların hesabını sormaya geldik. Sormaya geldik.